Alışveriş merkezlerinin yaptığı çekilişlerden çıkan hediyeleri almak haram mıdır? Alışveriş merkezlerinde zaman zaman bazı eşyalar alırız ve bize bir numara verirler. Günler sonra bir çekiliş yapılır. Eğer sizin... Numaranıza, o çekilişte mesela bir araba, bir buzdolabı yahut buna benzer e, herhangi bir eşya çıkarsa bunun hükmü ne olur? Konuya şöyle bakmak lazım. Marketten bir şeyi satın aldığınızda bu numarayı almak için yani çekilişe katılmak için ayrıca bir para ödüyorsanız bu çekiliş neticesinde alacağınız arabadır, Buzdolabıdır, diğer eşyalardır. Bunlar caiz olmaz. Ancak marketten bir şeyler satın alıyorsunuz ve size o market sahibi bir çekiliş imkanı sağlıyorsa çekilişte de size böyle eşyalar, arabalar vesaire çıkmışsa bunu almanıza değinen bir sakınca söz konusu olmaz. O halde bu sorunun cevabı şurada yatmaktadır. Çekilişe katılmak için... ...fazladan bir ödeme yapıyorsanız... ...bu bir piyangodur. Bu da haramdır, caiz değildir. Ancak alışveriş yapıyorsunuz... ...fazladan da bir ödeme yapmıyorsanız markete... ...market sahibi size... ...fazladan bir ikramda bulunmak istiyor ve bir çekiliş yapıyor, size fazladan bir şeyler veriyorsa buna caiz değildir denemez. Böyle bir eşyayı almakta herhangi bir sakınca söz konusu olmaz.